16. söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ma emruhu izaa arade şeyen en yekun lehu fe yekun. Fe subhanal lazii bi yedihi malakutu kulli Bir şeyin olmasını murad ettiği zaman onun işi sadece O demektir. O da onu verir. Çağı ne yücedir onun ki her şeyin hüküm ve tasarrufu elindedir. Siz de ona döneceksiniz. Etminanın nefsime memedar olacak, zulmeti dağıtacak. Şu ayetin nurundan Dört göstermekle, kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır. Birinci şua. Ey nefsin adam diyorsun ki, ahadiyeti Zat-ı ile külliyeti efali ve vahdeti şahsiyetiyle muinsiz umumiyet rububiyeti ve ferdaniyetiyle şeriksiz şumurlu tasarrufatı ve mekandan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması ve nihayetsiz ulliyetiyle her şeye yakın olması ve birliğiyle her işi bizzat elinde tutması. hakiki Kur'an yedendir. Kur'an ise hakimdir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri aklı tahmin etmez. Akıl ise zahiri bir münafakı görüyor. Aklı teslime sefk edecek bir izah isterim. Her cevap. Madem öyledir. İtminan için istersen biz de Kur'an'ın teyzine istinaden diyoruz. İsmi Nur çok müşkülatımızı halletmiş. İnşallah bunu da halleder atla, vazı, kalbe nurani olacak temsil yolunu ihtiyar ile İmam-ı Rabbani radıyallahu anh gibi deriz. Meşeben, ben, neşe men gulam şemsem, ez şemsini kuyam haber. Ben ne geceyim ne de geceyi kulluk ederim. Ben bir hakikat güneşinin hadimiyim ki size ondan haber getiriyorum. Temsil-i Kur'an'ın en parlak bir aynası olduğundan biz dahi bir temsille şu sırra bakacağız şöyleki bir tek zat, muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesmeder. Cüz'i hakiki iken, umumi şuunata malik bir külli hükmüne geçer. Mesela, şems bir cüz'i müşahhas iken, eşyayı şeffafe vasıtasıyla öyle bir külli hükmüne geçer ki, ruh zemini kimsalleriyle, akisleriyle dolduruyor. Hatta katarat ve parlak zerrat adedince cilveleri bulunuyor. Güneşin harareti ve ziyası ve ziyanın içinde olan yedi renkli elvan-ı Her birisi mukabilindeki eşyaya muhit, am ve şamil oldukları halde her bir şeffaf şey dahi güneşin kimsaliyle beraber harareti, hem ziyayı hem elvan-ı göz bebeğinde saklıyor ve safi kalbini ona bir yapıyor. Demek şems vahidiyet haysiyetiyle ona mukabil umum eşyaya muhit olduğu gibi. Ehabiyet her bir şeyde güneş çok basıflarıyla beraber, bir nevi cilde i bulunur. Madem temsilden temessül bahsine geçtik, temessülün çok envanından şu meseleye medar olacak üç nevine işaret ederiz. Birincisi, kesif maddi şeylerin akisleridir. O akisler hem gayırdır, daim değil, hem mevattır, ölüdür. Hüviyet suriyesinden başka hiçbir hasiyete malik değil. Mesela sen aynalar mahzenine girsen, bir sahip binler sahip olur. Fakat zihayat yalnız sensin, ötekiler ölüdürler. Hayat hastaları onlarda yoktur. İkincisi, maddi nurani'nin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayrı da değil. Mahiyeti tutmuyor. Fakat o nurani'nin ekser hasiyetlerine maliktir. Onun gibi hay sayılıyor. Mesela şens dünyaya girdi. Her bir aynada aksini gösterdi. O akislerin her birinde, güneşin hassaları hükmünde olan ziya ve ziyadaki elvan seb'ah bulunuyor. Eğer faraza, güneş zişur olsaydı, harareti aynı kudreti, ziyası aynı ilmi, elvan seb'ası sıfatı seb'ası olsaydı, o vakit, o tek ve yekta bir güneş bir anda her bir aynada bulunur. Her birisini kendine bir arş ve bir çeşit telefon yapabilirdi.'' Birbirine mani olmazdı. Her birimizle aynamız vasıtasıyla görüşebilirdi. Biz ondan uzak iken o bize bizden daha yakın olurdu. Üçüncüsü, nurani ruhlarının aksidir. Şu akiz hem haydır hem aynıdır. Fakat aynaların kabiliyeti nispetinde tezahür ettiğinden o ruhun mahiyeti, nefs-ül emriyesini tamamen tutmuyor. Mesela Hazreti Cebrail aleyhisselam dıhya suretinde huzuru nebevide bulunduğu bir anda, huzuru ilahide, haşmetli kanatlarıyla arş-ı azamın önünde secdeye gider, hem o anda hesapsız yerlerde bulunur, evamiri ilahiye tebliğ ederdi. Bir iş, bir işe mani olmazdı. İşte şu sırdandır ki, mahiyet nur ve hüviyeti nuraniği olan Hz. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam, dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden işitir ve kıyamette bütün asfiyâ ile bir anda görüşür birbirisine mani olmaz. Hatta evliyadan ziyade nuraniyet kesbeden ve abdal denilen bir kısmı bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zamanda ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Evet nasıl cismaniyata, cam ve su gibi şeyler aynı olur, öyle de ruhaniyata dahi hava ve esir ve alem-i misalin bazı mevcudatı aynı hükmünde ve berk ve hayal suatinde bir vasıtayı seyir ...ve seyahat suretine geçerler. Ve o ruhaniler... ...hayal-i süratıyla... ...o merayay-i nazifede... ...o menazil-i latifede geçerler Bir anda binler yerlere girerler. Madem güneş gibi aciz... ...ve musrahlar mahluklar... ...ve ruhani gibi madde ile mukayyet... ...min nurani maslular. Nuraniye sırrıyla bir yerde iken... ...pek çok yerlerde bulunabilirler. Mukayyet bir cüz'i iken... ...mutlak bir külli hükmünü alırlar. Bir anda cüz'i bir ihtiyar ile pek çok işleri yapabilirler. Acaba maddeden mücerred ve mualla ve tahdidi kayıt ve zulmeti kesafetten münezzeh ve müberra ve şu umum envar ve bütün nuraniyat onun envarı kutsiye-i esmasının bir kesip zilali ve umum vücut ve bütün hayat ve alem erva ve alem misal. Nil şeffaf bir aynı cemali ve sıfat-ı muhitâ ve şuunat-ı külliye olan bir zat akdesin, irade-i külliye ve kudret mutlaka ve ilm-i muhitle tecelli sıfatı ve cilvi etali içindeki teveccüh-i hangi şey saklanabilir? Hangi iş ağır görebilir? Hangi şey gizlenebilir? Hangi fer uzak kalabilir? Hangi şahsiyet külliye tespetmeden ona yanaşabilir? Evet nasıl güneş kayıtsız nuru? Maddesiz aksi vasıtasıyla sana senin göz bebeğinden daha yakın olduğu halde, sen mukayyet olduğun için ondan gayet uzaksın. Ona yanaşmak için çok kayıtlardan tecervit etmek, çok merati bir külliyeden geçmek lazım gelir. Adeta, manen yer kadar büyür, kamer kadar yükselip, sonra doğrudan doğruya güneşin mertebi asliyesine bir derece yanaşabilir ve perdesiz görüşebilirsin. Celih-i Cemil-i zülkemal sana gayet yakındır. Sen ondan gayet uzaksın. Kalbin kuvveti, aklın ulviyeti varsa temsildeki noktaları hakikate tatbîke çalın. İkinci şu a: Ey nefsi bihûş diyorsun ki: İnnamâ emruhu izâ şey şey'en en, en yekûle lehu fe yekûn. Bir şeyin olmasını murad ettiği zaman onun işi sadece o demektir, o da olur verir. Hem imkânet illâ sayhatan vahide. فَاِلٰهُمْ جَن۪ي عَنْ لَدَيْنَا Tek bir sesledir ki, hepsi birden toplanıp huzurumuza getirilirler. Gibi ayetler, vücudu eşya sırf bir emirle ve defi olduğunu ve sun Allah'ın dediği اَتْقَانَ كُلَّ şey Allah'ın sanatıdır ki, her şeyi hikmetle yerli yerinde ve sapasağlam yaratmıştır. فَاَنْ اَحْسَنَ şey شَيْءٍ kanaka o her şeyi en güzel şekilde yarattı gibi ayetler, ruhuda eşya, ilim içinde asıl bir kudretle, hikmet içinde dakik bir sanatla tedrici olduğunu gösteriyorlar. Ve şeytani ki nedir? Elcevap. Kur'an-ı Kerim'in istinaden deriz. Elbette münafat yoktur. Bir kısım öyledir. İptidadaki icat gibi. Bir kısmı böyledir. Mislini iyi gibi. Saniyen. Mevcudatta meşhud olan suhulet ve sürat ve kesret ve vüsat içinde nihayet intizam, gayet ittikam ve hüsnü sanat ve kemal-ı şu iki kısım ayetlerin vücudu hakikatlarına katiyen şehadet eder. Öyleyse şunların hariçte tahakkukları, medar bahis olması lüzumsuzdur. Belki yalnız sırrı hikmeti nedir denilebilir. Öyleyse biz dahi bir kıyası temsili ile şu hikmete işaret ederiz. Mesela, nasıl ki terzi gibi bir sanatçı, birçok külfetler, maharetlerle en sonuna bir şeyi icat eder ve ona bir model yapar. Sonra onun emsalini külfetsiz çabuk yapabilir. Hatta bazen öyle bir derece suhulet peyda eder ki, dünya emreder, yapılır. Ve öyle kuvvetli bir intizam kesbeder, saat gibi. Dünya bir emrin dokunmasıyla işlenir ve işler. Öyle de. Tani hakim ve nakash alim şu Alem sarayını müstemilatıyla beraber bedil bir surette yaptıktan sonra cüz-i küllü. cüz ve kül her şeye bir model hükmünde bir nizamı kaderi ile bir miktar muayyen vermiştir. İşte bak, ona karşı ezeli her bir asrı bir model yaparak mucizat kudretiyle murassa taze bir alemi ona giydiriyor. Her bir seneyi bir mikyas ederek havai rahmetiyle musanna. ...taze bir kainatı o kavmete göre dikiyor. Her bir günü bir satır yaparak, iki hikmetiyle müzeyyen, müceddet mevcudatı onda yazıyor. Hem o kadir mutlak, her bir asrı, her bir seneyi, her bir günü, bir model yaptığı gibi... ruh zemini, her bir dağ ve sahrayı, bal ve bostanı, her bir ağacı birer model yapmıştır. Vakit ve vakit, taze taze, birer kainatı zeminde kuruyor... Birer yeni dünyayı icat ediyor. Birer alemi alıp da diğer muntazam bir alem getiriyor. Mevsim be mevsim. Her bağ ve bostamda taze taze mucizatı kudretini ve hedayayı rahmetini gösterir. Yeni birer kitabı Hikmet Numa yazıyor. Taze taze birer matbahay rahmetini kuruyor. Müceddet bir kulleyi sanat Numa giydiriyor. Her baharda, her bir ağaca sündüs misal taze bir çarşaf giydiriyor. Lü misal yeni bir murassaatla süslendiriyor. Yıldız misal rahmet hediyeleriyle ellerini dolduruyor. İşte şu işleri nihayet bislu sanat ve kemal-i yapan ve şu birbiri arkasında gelen ve zaman ipine takılan seyyar alemleri nihayet hikmet ve inayet ve kemal-i kudret ve sanatla değiştiren zar. Elbette gayet kadir ve hakimdir. Nihayet derecede basır ve alimdir. Tesadüf onun işine karışamaz. İşte o Zat Zülcelal'dir ki şöyle ferman ediyor. اِنَّمَا emruhu اِذَا اَرَادَ şeyen en يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Bir şeyin olmasını murad ettiği zaman onun işi sadece o demektir. O da onu verir. وَمَا اَمْنُسْاَعَةِ اِلَّا كَلَمْهَا الْبَصَرِ اَوْهُ اَقْرَبُ Kıyametin gerçekleşmesi göz açıp kapayıncaya kadar yahut ondan da yakındır deyip hem kemal-i kudretini ilan hem kudretine nispeten aşir ve kıyamet gayet sehid ve külfetsiz olduğunu beyan ediyor. Emri tekniğinizi kudret ve iradeyi tazammut ettiğini ve bütün eşya evamirine gayet musaffar ve münkat olduklarını ve mübaşeretsiz, mualecesiz halk ettiği için, icadındaki suhulet mutlakayı ifade için sırf bir emirle işlet yaptığını, Kur'an-ı Mocüzü'l-Beyan ile ferman ediyor. Haslı kelam. Bir kısım ayetler eşyada hususan bidayet icadında gayet derecede üstü atı ve nihayet derecede kemal-i hikmeti ilan ediyor. Diğer kısmı eşyada hususan tekrar icadında ve iadesinde gayet derecede suhule ve suatini, nihayet derecede inkiyat ve küfessizliğini beyan eder. Üçüncü şuan, ey haddinden tecavüz etmiş nefs-i pürvesfaz diyorsun ki, Namin daha betin illahu ahizun binasiyetiha. İşbir canlı yoktur ki Allah onu anlamdan tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın. Biyedihi melekoltu türlü <gülüyor> şey. Her şeyin hüküm ve tasarrufu onun elindedir. Wanahmu akrabu ilehimin habirveri. Biz ona şahdamlarından daha yakınız. Gibi ayetler. Nihayet derecede kurbiyet ilahiyi gösteriyor. O <gülüyor> ilehiyeturcun. Sizde ona döndürüleceksiniz Taarujul Melaikatul Ruhu İlehi fi Yümn Kâne Miktaruhu 50-60 sene. Melekler ve Cevrâil 50 bin sene uzunluğundaki bir günde ona yükselirler. Ve hadiste varit olan Cenab-ı Hak 70 bin yüce arkasındadır. Ve miras gibi hakikatlar nihayet derecede bu dinetimizi gösteriyor. Şu sırrı gamızayı fethe takip edecek bir izah hissediyorum. El cevap, öyleyse dinle. Evvela birinci şu an ahirinde demiştik. Nasıl ki güneş kayıtsız nuruyla ve maddesiz aksi cihetiyle sana senin ruhun penceresi ve onun aynası olan göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet ve maddede mahpus olduğun için ondan gayet uzaksın. Onun yalnız bir kısım akisleriyle, gölgeleriyle temas edebilirsin ve bir nevi cilveleriyle ve cüz'i tecellileriyle görüşebilirsin. Ve bir sınıf sıfatları hükmünde olan elvanlarına ve bir taife isimleri hükmünde olan şualarına ve mazharlarına yanaşabilirsin. Eğer güneşin mertebi aslisine yanaşmak ve bizzat doğrudan doğruya güneşin zatıyla görüşmek istersen o vakit pek çok kayıtlardan tecerrüt etmekle ve pek çok merati bir külliyetten geçmekleğin lazım gelir adeta sen. Manen tecerrüt cihetiyle art arz kadar büyür hava gibi ruhen imbisat edip ve kamer kadar yükselip Bedir gibi mukabil geldikten sonra bizzat perdesiniz onunla görüşüp bir derece yanaşmak dava edebilirsin. Öyle de o celil-i kemal, o cemili i o vacibül vücud, o mucid-i mevcut, o şems-i o sultan-ı ve eve sana senden yakındır. Sen ondan nihayetsiz uzaksın. Kuvvetin varsa temsildeki dekaiki tatbih et. Saniyen mesela... وَلِلّٰهِ مَثَلُ الْاَعْلَى Bir padişahın çok isimleri içinde kumandan ismi çok mütedahil dairelerde tezahür eder. Serasker daire-i külliyesinden tut, müşiriyye ve ferikiyye ta yüzbaşı, ta on başıya kadar geniş ve dar. Külli ve cüz'i dairelerde de zuhur ve tecellisi vardır. Şimdi bir nefer, hizmet-i askeriyyesinde on başı makamında tezahür eden cüz'i kumandanlık noktasını merci tutar. Komandan azamına şu cüz'i Cülbey ismiyle temas eder ve münasebet var olur. Eğer Asık ismiyle temas etmek, ona o ünvanla görüşmek istese, on başlıktan ta serasker mertebe külliyesine çıkmak lazım gelir. Demek padişaha o nefere ismiyle, üklüyle, kanunuyla ve ilmiyle, telefonuyla ve tedbiriyle ve eğer o padişah Evliyay-ı Abdaliye'den nurani olsa, bizzat huzuruyla gayet yakındır. Hiçbir şey mani olup hail olamaz. Halbuki o nefer gayet uzaktır. Binler mertebeler hail, binler hicatlar hasıldır. Fakat bazen merhamet eder. hilaf adet bir neferi huzuruna alır, lütfuna mızhar eder. Öyle de emri kün feykuna malik. Güneşler ve yıldızlar, emirber nefer hükmünde olan zat-ı zülcelal. Her şeye her şeyden daha ziyade yakın olduğu halde her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Onun huzuru kibriyasına perdesiz girmek istenirse zulmani ve nurani yani maddi ve ekvani ve esmai ve sıfatı yetmiş binler hıcaktan geçmek. Her ismin binler hususi ve külli derecede tecellisinden çıkmak. Gayet yüksek tabakat sıfatında mürur edip ta ismi i azamına olan arş azamına uruç etmek. Eğer cev ve lütuf olmazsa Binler seneler çalışmak ve sülük etmek lazım gelir. Mesela sen, ona Halik ismiyle yanaşmak istersen, senin halikin hususiyetiyle, sonra bütün insanların Halik'i ciyetiyle, sonra bütün zihayatların Halik'i unvanıyla, sonra bütün mevcudatın Halik'i ismiyle münasebettarlık lazım gelir. Yoksa zilde kalırsın. Yalnız cüzi bir cildeyi bulursun. Bir iftar. Temsildeki padişah Aziz'i için komandanlık isminin meratibinde müşir ve ferik gibi vasıtalar koymuştur. Fakat bir dehi melekutu küllü şey olan bir mutlak. Vasıtalardan müstahınidir. Vasıtalar sırf zahiridirler. Perde-i izzet ve azamettirler. Ubudiyye ve hayre ve aiz ve iftikar içinde. Saltanat-ı rububiyetine denlandırlar. Temaşa gelderler. Mu'ini değiller şeriki saltanat-ı rububiyet olamazlar. Dördüncü şuan. İşte ey tembel nefsim! Bir nevi miraç üründe olan namazın hakikatı, sabit temsilde bir nefer mahz olarak huzuru şahaneye kabulü gibi, mahz rahmet olarak zatı celil-i ve mabudu u cemil-i huzuruna kabulündür. Allah-u Ekber Manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip kaydı maddiyattan tecrübe edip, bir mertebeyi i külliye -i ubudiyete veya küllinin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp bir nevi huzura müşerrif olup, iyâ kenâbül hitabına herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyeti azimedir. Adeta harekat ı de tekrarla, Allahu ekbel Allahu ekbel demekle, kat-ı ve terakkiyat-ı maneviyeye ve cüz'iyattan devâir i külliyeye çıkmasına bir işarettir ve marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmer bir unvanıdır. Güya her bir Allah-u Ekber bir basamak-ı miraciyeyi katlına işarettir. İşte şu hakikat salattan manen veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine bir şuana mazhariyet dahi büyük bir saadettir. İşte hacda pek kesretli Allah-u Ekber denilmesi şu sırdandır. Çünkü her ı şerif, bir asale, herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubudiyettir. Nasıl ki bir nefer, bayram gibi bir yer ve maksusta, ferik dairesinde, bir ferik gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna mashar Öyle de bir hacı, ne kadar âmi de olsa, kat-ı etmiş bir veli gibi, umum aktar-ı arzın Rabbi azimi ünvanıyla Rabbine müteveccihtir. Bir ubudiyeti külliye ile müşerriftir. Elbette hacmi fahıyla açılan meratibi bir i rububiyyet ve dürbünüyle mezarına görünen atak-ı azamet uluhiyyet ve şairiyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen devair-i ubudiyyet ve meratibi kimriyeh ve ufku tecelliyatın verdiği hararet, hayret ve dehşet ve heybet-i Allahu Ekber, Allahu Ekber ile teskin edilebilir ve onunla o meratibi münkeşife-i meşhudet veya mutasaddire ilan edilebilir. Hacdan sonra şu manay ulvi ve külli muhtelif derecelerde, bayram namazında, yağmur namazında, husuf-küsuf namazında, cemaatla kılınan namazda bulunur. İşte şair-i İslamiye'nin velev sünnet kabirinden dahi olsa ehemmiyeti şu sıradandır. ''Sübhane men ceal-i hazâ in ''Kudretinin hazinelerini bir o enviyle var eden'' ''Zat-ı Zülcelal her türlü kusurdan münezzehtir.'' ''Fesübhanellezî bi'edih melekûtü külü <gülüyor> şeyûn ve ileyhî durcaûn.'' ''Kusurdan münezzehtir o ki her şeyin hüküm ve tasavvufu elindedir. Siz de ona döndürüleceksiniz.'' ''Sübhaneke lâ ilmenenâ illâ me'allemtenâ illeke entel alîmul hakîf.'' ''Seni her türlü noksamdan tenzih ederiz.'' ''Senin bize öğrettiğinden başka bilginiz yoktur.'' Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Rabbena la tu'akhizna in nesina aw Ey Rabbimiz. Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesabı çekme. Rabbena la tuzigh kulubana ba'da idhetaytana wa hab lana min rahme. Inneke Ey Rabbimiz. bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa meyll Yüce katından bize bir rahmet bağışla, muhakkak ki sensin. Dua edip istediklerimizi bize bağışlayan sensin. Ve salli ve sellim el rasulükel ekrem, mazari ismikel azam ve ala alihi ve ashabihi ve ihvanihi ve etbaihi amin. Ya Erhamerrahimî, ism-i azamın mazharı olan Rasul-i Ekrem'ine, al ve ashabına, ihvanına ve ona tabi olanlara salat ve selam et. Amin. Ey akşamukrahimin küçük bir zeyd, kadir alim ve hakim, kanuniyet şeklindeki adatının gösterdiği nizam ve intizamla kudretini ve hikmetini ve hiçbir tesadüf işine karışmadığını ishar ettiği gibi, şuzuvat-ı ile, adetinin harikalarıyla, tegayyürat-ı suriye ile, teşekhusatın ihtilatatıyla, zuhur ve nuzul zamanının tebeddülüyle meşiyetini, iradetini, fail muhtar olduğunu ve ihtiyarını ve hiçbir kayıt altında olmadığını izhar edip, yetmesak perdesini yırtarak ve her şey, her anda, her şe'nde, her şeyinde ona muhtaç ve rububiyetine münkat olduğunu ilan etmekle, gafleti dağıtıp ins ve cinnin nazarlarını esbatdan müsebbibun esbaba çevirir. Kur'an'ın beyanatı şu esasa bakıyor. Mesela, ekser yerlerde bir kısım meyvedar ağaçlar bir sene meyve verir. Yani rahmet hazinesinden ellerine verilir, o da verir. Öbür sene bütün esbab-ı hazırken meyveyi alıp vermiyor. Hem mesela, sahip umur lazimeye muhalif olarak yağmurun evkat-ı o kadar mütehavbildir ki mugayyebat-ı dahil olmuştur. Çünkü vücutta en mühim mevki hayat ve rahmetindir. Yağmur ise Menşe-i hayat ve mahz rahmet olduğu için elbette o ağ-ı hayat, o ma rahmet, gaflet veren ve hijab olan yeknesak kaidesine girmeyecek. Belki doğrudan doğruya Cenab-ı i ve Rahman Rahim olan zat Celal perdesiz elinde tutacak, ta her vakit dua ve şükür kapılarını açık bırakacak. Hem mesela rızık vermek ve muayyen bir sima vermek, birer ihsan mahsus eseri gibi ummadığı tarzda olması ne kadar güzel bir surette meşiğe ve ihtiyar Rabbaniyeyi gösteriyor. Daha tasriyeti hava ve tesgiri sahib gibi şu ı ilahiyeyi bunlara